Güzel günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan. 94.9 e, Açık Radyo'da Güzel Günler programına hoş geldiniz. Şule e, ve ben bugün e, sizlerle ne, ne ne konular ne konular konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> e, geçen hafta enfeksiyonlardan e, sonbahar ve kışa girişin e, çocuklara getirdiği enfeksiyonlardan bir parça bahsetmiştik. Ve bu konularda okulların evlerin temizliğinde anahtar şeyin ellerin ve elle tutulan şeylerin temizliği. <gülüyor> Anahtar önlemi ne olduğunu konuşmuştuk. Biraz e, özet gibi bir şey yapmak istersen iyi olabilir. E, bu özetti mi? özet. <gülüyor> Yoksa bir programın tekrar oluyor. Ee, şey... Senin genelde söylemediğin bir şey var ki bunu bana söylüyorsun. <gülüyor> Hayır şunu, da, şunu söylemek istiyorum özellikle kışın veya işte kapalı ortamlarda bulunmanın getirdiği bir şey kolay mikroplar bir çocuklara bulaşıyor ve özellikle okula yeni başlayan çocuklar hemen e, nezdelerle başlıyorlar. Bunun bulaşmasını mümkün olduğunca azaltmak için e, dediğimiz biraz ben senin de bahsettiğin önlemleri almakta yarar var. Geçen hafta ayrıntısıyla aslında hem e, bu tip hastalıkların bulgularını konuştuk. Şimdi antibiyotik ne i̇şte zaman kullanılır? ne zaman? tedavi gerekir mi gerekmez mi onları konuştuk. Basit nezleleri nasıl tedavi edilebileceğini konuştuk ki onu kısaca yine söylemek istiyorum Tabii ben. Tabii bence faydalı tekrardan zarar yok. <gülüyor> ee, ne hayır. zaman antibiyotik kullansınlar? Şimdi antibiyotiğe gelmeden önce en e, bir nezle olduysa bir çocuk <gülüyor> en başta yapmamız gereken şey e, ate ateşini, ateşi varsa ateşini ve onu rahatsız ediyorsa ateşini kontrol altına almak. Düşürmek yani. Türkçesi. Ama bilmiyorum bazen eğer çocuk hızlı düşürmekte zararlı değil, mıdır? Ondan, onun, için, onun için söylemiyorum. Eğer çocuk rahatsa ateşini ille de düşürmemiz gerekmiyor. Anladım. Yükselmesini yani, önlemek yani. Yani evet belki çok kalın giydirmemek üstünü mümkün olduğu kadar ince giydirmek bol sıvı vermek burun temizliği yapmak. Ya pardon bu aslında önemli bir saatlama. Ya. Ateşin yani şimdi sana geldim ben çocukum ya da beni getirdiler. Ve benim ateşim 38'e kadar indi. Verdin sen bana ilaçlar. Daha da çok işte ateş düşürücüler verip daha da düşürmeye çalışmak yerine diyorsun sen 38'le idare edin yani biraz rahat et. Zaten ateş düşürücüler belli miktarda düşürür. Hiçbir zaman tamamen normale düşürmesini tamam. beklememek lazım. Yani düşürebilir tabii ama Yani ateşin 36,5'e <gülüyor> düşmüş olması şart değildir böyle bir tedavi. Tabii. Bir de ateşin aslında vücutta bir e, savunma mekanizması olduğunu unutmamak lazım. Yani vücudun mikroplarla savaşmasının sonucu olarak ateş oluyor. E, tabii çok yüksek derecelerde olursa ateş vücuda birebir zarar verebilir. Yani 42 derece, 41,5-42 derece gibi bir ateşin zararı olabilir. Ama onun altındaki bir ateş her zaman vücuda zarar verecek. Ayrıca şey çocukları da uslandırır. Yok aslında tabii huzursuz yettiği <gülüyor> zaman ateş düşürücü vermek lazım Hı -hı. çocuklar. Yani bizdeki kırıklık nasıl hissettirirse onu düşünerek vermek lazım. Sadece e, belki şu konuda biraz dikkat etmek lazım. Ailesinde küçükken yani anne babada veya kardeşlerinde anne babanın kardeşlerinde küçükken e, ateşli hastalıklarla havale geçirme hikayesi olanlarda çocuklarında da benzer, hikaye, benzer riskler olduğu için... Belki onların biraz daha ateş düşürme konusunda yani biraz daha atik. E, atik davranmalı. İyi olabilir belki ama onun dışında hani ateşin ille de normale düşmesi gerekmiyor. Hı. Önemli olan sıvısının bol sıvı vermek ki çocuk dehidrote olmasın ateşle beraber. Üstünü başını örtmeyin öyle sıkı sıkı. Hı hı. Üstünü açmak, burnunu temizlemek, buhar yapabilmek e, mümkün buhar yapmak. Balkona falan çıkarmak faydalı mı? o daha çok kurup dediğimiz bir hastalıkta ha ben kullandığımız... şaka diye söylemiştim ama gerçekten yapılıyor tabii <gülüyor> Ben köpek titresini şöyle... bitireli tabii 18 yıl oldu <gülüyor> Ben de ciddi ciddi cevap veriyorum yani. Şimdi kurup dediğimiz başka bir yine üst solunum yolu hastalığı var. Onda köpek tarzı havlama, sert bir solunum sesi, yani konuşma sesi olur. Özellikle akşamları olur bu. Öyle bir durumda aslında evet böyle serin şey böyle taze bir havaya çıkmak bazen iyi geliyor sesin düzelmesi ya da buharlı bir ortama girmek. Hı hı, hamama gitmek falan. Yani. yani hamam olamayacağına göre evde banyoda suyu açmak ya da buhar makinesi doldurup, yapmak. Hı hı. Sular kaynatmak. Evet. E, bütün bunlar basit nezlelerin tedavisi için kullanılabilecek şeyler ılık sıvılar. Ee, Senin fizyolojikli burun damlaları, buhar. Kendi imkanlarımızda ve... kaç gün bekleyelim? İki yaşında bir çocuk. Eğer ateş devam ediyorsa, 48 saatten sonra burun akıyor, e... hapşırıyor, tık sürüyor Hı -hı. Ee, ve ateşi var. Bunun dışında hangi belirti olursa çocuğu kapıp bir doktorun kapısını çalalım? Şimdi bu tabloda eğer 48 ilk 48 saat ateş olması normal, en tamam. azından. Ve işte burun akıntısı, tıkanıklık, hafif huzursuzluk bunlar normal şeyler. Ama bunun üzerine aniden yükselen bir ateş olursa veya çocuk çok huzursuz, devamlı canı acıyor gibi ağlamaya başlarsa, ki bunlar kulak enfeksiyonlarının belirtileri olabilir veya öksürüğü çok artarsa, hırıltısı başlarsa, e, Tabi her zamanki gibi çok böyle halsizlik aşırı bir halsizlik başlarsa doktora danışmak yani lazım. Yani boğaz ve burun bölgesinden başka bölgeleri yayıldığında aşağı ve yukarıya doğru kulaklara hı hı. doğru yayılırsa ve e, gırtlak yani çünkü hırıltı çıkması için gırtlağa yani ses çıkardığımız bölgeye doğru inmesi lazım değil mi? E, hırıl, aslında hırıltı şimdi hışıltı deniyor ona aslında şimdi tıp hmm. dilinde ama İngilizce de siz ne diyordunuz? <gülüyor> o wheezing. Wheezing ıı, diye tab yani denen bir şey. Wheezing daha çok ya da işte hışıltı akciğerden gelen bir ses ama onu tabi tarif etmek çok zor. O daha çok ıı, gerçekten solunum sıkıntısı ile beraber gidebilecek hızlı nefes alıp vermeye gidebilecek ve <gülüyor> genellikle ailelerin bronşit oldu hmm. diye. İşte ailelerin bildiği e, hastalığın belirtisi. Öyle Aşağı indi, da, ciğerine indi falan. Evet, ciğerine indi. Dedikleri. <gülüyor> <gülüyor> e doğru bir terim ama yani bize tabii çok şey geliyor ama. Yani ama doktorlar işte oraya böyle inmiyor zaten var orada şeyleri. yani ama orada yani yukarıdaki mikrop e, şeye inmiyor akciğerlere inmiyor orada. Zaten nezleyle çok rahat aktive olan bir e, akciğer yolu hava yollarının. Reaktif olan bir akciğer hava yolu Yani Aslında e, mikrobun falan bir yere gittiği yok. Hani ben tabii e, bilmiyormuş gibi yapıyorum ama bu konuda <gülüyor> çok bilgiliyimdir biliyorsun. E, <gülüyor> mikrobun bir yere gittiği yok. Mikrobun oluşturduğu e, yani dışsal etkenin oluşturduğu reaksiyon oraya yayılıyor. Hı -hı. Yani e, bakteri böyle oraya buraya gezmiyor yani. Evet. Zaten genellikle bunlar virüs oluyor evet. evet. Yani sonuçta eğer bir doktora danışmak lazım antibiyotiği de doktor tarafından verilirse kullanmak, kullanmak lazım. Antibiyotik kullanmak konusunda aceleci olmamak lazım. Her hastasını antibiyotik yazan yazıyor diye bilinen bir doktorunuz varsa onu iki kere tartışmak lazım doktorla. Öyle değil mi? Yani şimdi tabii şöyle de olabiliyor 2 gün üç gün bekli, bekliyor hasta üçüncü gün ateşi geçmiyor antiyotik başlamak gereke yani geliyor ve kullandığı bir problem olduğu anlaşılıyor. Ee, ama yine de o bekleme süresini bir kayıp olarak görmemek lazım. Çünkü her, her zaman baştan o kulak problemi olmuyor zaten. Çünkü pek çok kişi geçen programda da bunu konuştuk ama tekrarda e, bence bir sakınca yok. Pek çok kişi Epeki ee, e canım vakitlice başlayalım. Yani Hı -hı. ben de öyle düşünüyorum kendim mesela infeksiyon geçirdim. Ama yani sen? Bir türlü ya, iyileşemiyorum. Ya i̇yileşemiyorsun ve haftada bir neredeyse İstromax kullanır hale geldi. Reklam yapmış oldun. Yani, yani. <gülüyor> geri aldık şey. Ee, ama yani bir şekilde bir antibiyotik kullanmış e, olmak konusunda tabii acelecilik şundan. Benimki bir nevel iyileşmem gerekiyor. Sanki Hı -hı. en kuvvetli tedaviyi Hı -hı. alırsam daha hızlı iyileşir bir yani şey oluyor ya bazen insanlar mesela depresyondayken bir tane yerine 20 tane antidepresan alırsam daha hızlı iyileşirim deyip intihar girişimi diye getirilen insanlar da aynı şekilde yani doğru zamanda kullanmak lazım onu da herhalde en iyi çocuklarının doktorları insanların takdir edebilir evet doktorunuza güvenin şimdi kabaca işte bu solunum problemlerini geçtikten sonra peki biz önlem alabilir miyiz? Bu e, Çocuğu kalın gibi. giydirelim. Yani, <gülüyor> Sokağa çıkarmayalım. <gülüyor> Sırtına tülbent koyalım. Hı -hı. Acaba etkili yani, oluyor, oluyor mu bilmiyorum. Öyle mi yani? Yok hayır. Yani. Yani ben, ben yine espri olsun diye söylüyorum. Ne söylesem ciddiye <gülüyor> diyorsun. Hep evde son, otursun. Falan. Sonunu bekliyorum ben şimdi. Ayağına, <gülüyor> Hep evde otursun. Ayağını kalın giydirelim. Tabii ki. Ha? Keçe çoraplarla takviye edelim. Yani e, tabii... Şimdi bazen şöyle soruyor insanlar... ...bu mikrobik bir şey mi, üşütme mi diye... Çünkü ...çocuk Hı nezli olmuş... Yani, var. Nasıl üşütüyoruz ki biz? Şimdi yani herhalde... ...bunu açıklama kitabı. Bence bir, faydalı. Şimdi şöyle... ...zaman zaman bizim bağışıklık sistemimiz... ...dış etkenlerden etkileniyor... ...yani çok yorgun olduğumuzda... ...uykusuz olduğumuzda... Soğuk da onu işte zaten soğukta onu... ...soğukta olduğumuzda ya da ne bileyim... ...işte... Az e, iyi yemediğimizde ya da işte be, çok düzensiz yediğimizde kapalı bir ortamda işte bir şekilde etkilenebiliyoruz. E, o zaman da etrafımızda zaten bulunan pek çok virüsle vücudumuz başa çıkmakta zorluk çekiyor. Yani aslında bir dengenin bozulması oluyor. Evet. Bir, aslında bir denge var yani nükleer denge gibi <gülüyor> devletler arasında bir yani, taraf zayıf düştüğü zaman hı -hı. diğerine saldırmak için bir fırsat oluyor. Çünkü e, sonuçta her türlü her zaman için bir burun akıntısı ateşle beraber gidiyorsa genellikle bu e, üşütme ve alerjiden ziyade bir e, mikrobik bir şey yani viral veya işte bazen zaman zaman da bakteriyel problemler Mikrop olabilir. Mikrop deyimiyle hem virüsü hem bakteriyi hatta hmm. zaman zaman paraziti hmm. ve hmm. diğer hmm. protozoaları vesaire de içeriyoruz aslında. evet. Ee, önlem almak e, derken ben şu daha çok e, grip aşısına gelmeye, gelmeye çalışıyordum. Grip ha. aşısı yapmak ha. gerekir mi gerekmez mi? Müzik tamam, müzik, müzik ediyorsun. Benim. Peki grip çünkü hayır ben yani sözünü kesmiş gibi olmak istemedim de. Hayır gripten önce grip aşısından önce kendimizi iyi hissettirecek bir müzik var galiba değil mi? Evet Jim Brown'dan e, I feel good. <Gülüyor> I feel good, I knew that I would not, so good, so good, I got you, Whoa! I feel nice, that sugar is fine, I feel nice, that sugar is fine. 4.9 Açık Radyo'da Güzel Günler Programı'nda James Brown'dan I Feel Good adlı şarkıyı dinledik. Ben Jim Brown nereden geliyor onu merak ettim. Bir yakın görüşürüz de ondan öyle dedim. <gülüyor> <gülüyor> Bazıları Jim diyor yakın olanlar. <gülüyor> Blues Brothers filminden hatırlıyor musun? Bu adam böyle Yapılı boyalı saçlı boyalımsı saçları vardı. Evet, evet. Yani 70 yaşında ama... Şimdi nasıl acaba? Hala öyle herhalde. Neyse. Ayakkabı boyasıyla boyanıyor. Ya havaya bak. soktu. Ama bence çok güzel. I feel got, I feel good because I got you. Değil mi? Öyle mi? Bilemiyorum arkadaş. <gülüyor> e, grip aşısına Utangaçt. başlayalım. Sıkı devam. <gülüyor> grip aşısı e, her zaman sorulan bir soru bu. Grip aşısı yaptıralım mı? Yaptırmayalım mı? Kendimiz olalım mı? E, bir kere birkaç şey var bunun. Bu konuda bir takım işte dediğim standartlar var. Onları bilmekte yarar var. Grip aşısı her zaman için bir önceki yılın grip mikrobu en yaygın olarak görülen dünyada grip mikrobunun yapısında üretiliyor. Çünkü grip mikrobu her yıl değişme uğrayabilen bir mikrop. Yeni ee, modelleri çıkıyor yani. evet. Ama biz aşıyı eski modele göre oluşturuyoruz. Ee, öyle ama yapıyoruz. eski modelle yeni model arasında ama pek e... çok şey arabaları da olduğu gibi birbirine benziyor bir aslında. Bir tahminen tabii o evet, yeni model bir süre daha falan. öyle gidiyor. Aha, uzun bir sürede aynı dizayn Şimdi, gidiyor. Ama yani. bu sadece influenza dediğimiz mikroba karşı olan bir aşı. Ama kışın görülen pek çok grip mikrobu var. Yani grip dediğimiz durum, durum aslında tek bir mikrop tarafından oluşturulmuyor. Birçok. Etken tarafından Hı -hı. oluşturulabilen. Ve bunların sadece bir tanesine karşı var. Ama en sık var. görülen influenza değil mi? En sık etken o değil mi? En ağır olan influenza. Ha. Sarsıcı olan yani, yani. Sarsıcı olan influenza. E, aşılarda özellikle problem yaratabilen bir hastalıktır influenza. E, Öldürür yani. Evet çocuklarda da problem yaratabiliyor ama e, çok sağlam yani hiçbir problemi olmayan kişiler insanlarda da zaman zaman paçavra gibi oluyoruz çok, yani benim bir arkadaşım geçen yıl hatırlarsan hı hı. bir akciğer kompl komplikasyonu sonrasında Doğru. ölmüştü ee, çok yani tatsız bir şey tabi ama e, herkesin de bu aşıya olması gerekir mi gerekmez mi diye düşünürsek e, çocuklarda kimler riskti Şimdi risk grupları tabii ki her zaman pek çok konuda olduğu gibi kronik hastalığı olanlar bir kere risk, riskte yani, yani kalp hastalığı, böbrek, e, işte akciğerlerinde problemleri olan. Peki e, böbrek hastalığı olan çocuklar e, böbrek hastası oldukları için mi yoksa aldıkları tedaviler onları dirençsiz kıldığı için? Yani hem tedaviler dirençsiz kıldığı için. Hem de yani böbrek hastalığı tek başına değil tabii bunda ama hastanın gidişatında yani vücut dengesini bozduğu için bir yandan da i̇şte sıvısız kalabiliyor. influenza olan kişiler. Yani bedenin sistemi alt üst olmuş durumda Hı -hı. zaten. E, basit bir enfeksiyon o dengeyi iyice çocuğun aleyhine değiştirebiliyor. Yani kimi çocuklar kalp hastalıkları nedeniyle ameliyat olmuş oluyorlar. Kimisi astım nedeniyle tedavi görülüyor. Prematür bekle. Onlar da tabii onlar da risk grubundalar. Şimdi bu prematürelik konusunda çok şey yapmadık değil mi? Onu Senin aslında. Senin bir arkadaşın vardı e, onu çalışacağız inşallah. Çağıracağız. Ha, sen onu evet i̇yi. bir arkadaş. Ki prematüreler hem ilgi çekici. Yani hem de çok sorunları bir gelecekleriyle da olan. Ne ilgili düşünülmesi Hı -hı. gereken Hı -hı. çocuklar. Bazen de hiçbir şey olmayan, hiçbir sorun olmayan çoğunlukla da. Evet. Uzun vadede. Ama takip edilmeleri gereken. İyi, iyi bir grup. Yani böyle kronik problemi olan çocukların e, tedavi olmaları, grip aşısı olmalarında yarar var. Zaman zaman evde özellikle hastalığı geçirmesi riskli olabilecek kişiler varsa onların çevresindekilerin de e, yani yapılabilir e, aşıları, grip aşıları. E, yaşlılar tabii biraz evvel dediğimiz gibi yaşlıların olmasında yarar var. E, grip aşısı biraz evvel dediğimiz özellik nedeniyle yani mikrobun değişmesi nedeniyle her yıl yenilenmesi gereken bir aşı. Bir yıldan fazla koruyuculuğu pek olmuyor. Peki ben bir şey daha sorayım. Çocuğun etrafında olup da e, enfekte olması ihtimali yüksek olanları aşılamak çocuğa da faydalı mı? Tabii, yani ki, evet, yaşlıca tabii, bir bakıcın tabii. var. ya an, yani, Anneanne ya da babaanne bakıyor. Tabii. tabii hem de kendi sağlık yani hem açısından onları korumak değil, açısından. Normalde tıbbi personelin de aşılanması önerilir. Ama yani çok da uygulanmıyor olabilir bu. Hakikaten doğru Amerika'da her yılda aşılıyorlar. Biraz zorlama neredeyse ama bu aşılar yani eskisi. Yani satışlar artsın diye mi? Yok yani zannetmiyorum. Hastalıkların gerçekten Hastane yani çok efektivlik diye bir şey kavram var ya yani hı hı. o çalışanın 10 gün gripten yatmasıyla o aşıyor olması arasında... Ne kadar bir fiyat şeyi var yani maliyetine maliyetine, ne onu düşünerek bakıldığında aslında <gülüyor> işe gelmesinden pek hoşlanmadın Tip lirzımın aşılamayacaksın yani zarar getiren. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden aşılar daha farklı yapıdaymış. Şimdi split aşı denen aşılar var. Bazı aşının bazı parçalarının verildiği, pardon, mikrobim yani virüsün bazı parçalarının verildiği bir aşı yapılıyor şu anda ve o nedenle de yan etkileri daha az görülüyor. Yani aşının kırıklık yapması, yorgunluk, halsizlik ve grip benzeri belirtiler göstermesi. Peki aşının yapılma mevsimi az. ne zaman? O da çok önemli. Şimdi Kasım ayındayız. O da çok önemli çünkü aşının etkisinin ortaya çıkması için bir miktar zaman zaten gerekiyor. Biz belki bu programı yapmakta bir miktar geciktik bile. Her zaman olduğu gibi geç kaldı. <gülüyor> Neyse gelecek yıl için <gülüyor> belki bir şey olacak. E, aşılar o nedenle Eylül-Ekim gibi aşıların yapılmasına yarar. Kasım da yapılabilir ama. Ne? Kasım ayında da yapılabilir. Özellikle ilk kez yapılacak olan çocuklara dozları da yaşlarına göre yarım yarısına da indirilebiliyor yaşına göre ama ilk kez yapılacak çocukları genellikle iki doz yapılıyor birer arayla. Daha sonraki yıllarda tek doza devam edilebilir. Böyle bir şey grip güzel, aşısı güzel, bence şey <gülüyor> olalım, olduralım. Yani çok gere yani gerektiği zaman olmak lazım bence grip aşısını şu anda Türkiye'de herkesin olması biraz bence ortama nasıl diyeyim? Dengeyi bozacak Dur, bir şey hayır, mi? Hayır. Durumu durum için fazla gereksiz bir şey gibi de düşünüyorum. Hı hı. Yani sen şimdi Amerika'da herkes için içmi, konuşulmaya başlandı e, sağlık, ama böyle majör hı hı. bilinen böyle büyük bir sağlık problemi olmayan bir çocuk. Hı hı. E, sağlıklı anne babası evde öyle bir i̇şte kulak bir iltihabı etken geçirmiyor yok. falan böyle, böyle bir çocuğu hadi yoksa. ya buna bir aşı yapalım aşısı bulunsun Yok. Gerek diyorsun. yok hayır. Abi senin tamamen kişisel mesleki görüşün olarak Yok ben demiyorum aile eğer yaptıralım mı diye geliyorsa durumu değerlendirip yani bence gerek var veya gerek yok tamam. diyorum. Tamam çocuk bazında yani Aha. her kişiye özgü olarak değerlendirilmesi gereken bir durum böyle bir hı hı. kampanyalar yapılması çok da anlamlı değil herhalde. Hı hı. Çünkü kimi... Yani kimi de gerçekten karşı grip aşısına işte gereksiz bir takım materyaller veriliyor vücuda. Hı hı. Çünkü ne kadar olsa canlı, yani canlı demeyeyim ama yani split bir aşı ve yani üretildiği ürünler, içinde üretildiği ürünler düşünürsen, yani aslında çok fazla, çok kafa yorarsan içinden, içinden çıkılmaz hale de gelebilir. O nedenle yine bu konuyu doktorlarla konuşularak, Doktora bırakılmasında yarar olan bir konu. Evet, en ne boyuna <gülüyor> tartışılması gereken, yani olalım mı olmayalım mı aşı faydasını zararını bu hesabın yapılması aslında pek çok konuda öyle düşünmüyoruz. Yani pek çok tedavi için de aynı şey geçer. Yani demin nezleden bahsettik, nezle grip tipi üst solunum yolu enfeksiyonlarından, hani burada bazen ateşin çok agresif bir şekilde yani üzerine giderek düşürülmesi bile çok zaruri olmayabileceği durumlar olduğundan da bahsettik. Yani çünkü ateş düşürücünün de pek çok kişinin hani pek çok kişi ne diyeyim bazı ilaçları vermek konusunda çok böyle titizlenirken atıyorum bir antidepresan vesaire gibi bir şey. Ateş düşürücü gibi pek çok parasetamol grubu mesela ateş düşürücüler gibi oldukça bazı organlar açısından toksitesi yüksek şeyler. Tabii, Bunlar, için dikkatli kullanılması gereken. Şeyler. Doz aşımı vesaire olduğunda bir antidepresanla karaciğerini perişan etmek biraz zor ama bunu mahvedebilirsin yani. Şimdi biraz evvel şeyden bahsettim şu ateş düşürücüye tekrar dönünce bu ateşli havalelerden bahsettik ya o dönemde yani ateşli havale varsa belki biraz daha ateş düşürme konusunda dikkat edilebilir dedik fakat şimdi bir yandan da düşününce e, şey konuşmak istedim ben aslında ateşli havale yani çocuk bir ateşli hastalık nedeniyle basit bir havale geçiriyorsa bir havale sonrasında tamamen düzeliyorsa e, ve ateşinin nedeni bir menenjit ya da benzeri bir hastalık değilse yani bir beyin enfeksiyonu değilse, değilse e, aslında e, sorun yaratmayan bir şeydir e, basit ateşli havale e, aileleri sadece çok, çok korkutuyor yakınlarda bir çalışma gördüm ben aslında uzun vadede bir kez havale geçirmiş olanların e, hiç geçirmemiş olanlardan bir farkı olmadığı şeklinde. Tabii yani uzun vadede Türk e, çalışmak Yani zaten yani yok bir ateşli havalenin hiçbir prognostik şeyi yok. Eğer komplek, kompleks hale dönmüyorsa e, ki işte yani e, Ailede bir hikaye varsa zaten bir havale hikayesi varsa ateşsiz havale Epilepsi diyelim. Epilepsi hastalığı. Aha, ateşte bir bunu kolaylaştırıyor da bazen e, ateşli havale kötü bir has, havale hastalığına dönmüyor da o hastalığın zaten oluyor. Zaten var olan oluyor. hastalığı biraz daha vakitsizce daha Hı -hı. erken ortaya çıkmasına evet. sebep olabiliyor. O nedenle aslında ateşli bir havale Hı. geçirdiğinde çocuklar ailelerin paniklememesinde yarar var. E, çok fazla yapılabilecek bir şey yok havale sırasında çocuğu kendine zarar vermeyecek bir yere almak e, sağ sola çarpmasını önlemek. Evet başını belki yana çevirmek iyi olabilir e, Çünkü kusabilir e, şey yapabilir ama ağzını açmaya çalışmamak lazım yine e, ve geçmesini beklemek lazım Genellikle kaç derecenin üzerinde havale riski ciddi Aslında, olarak yüksektir. Yani hava yani derecenin yüksekliğinden çok e, çıkış hızı. Tamam. Ateşin çıkış hızı da önemli oluyor. İvmesi yani. Evet o nedenle yani eğer çok... Hızla ıı, yükseliyorsa. Huzursuz olan oluyorsa aile onu ıı, biraz ateşini yani ha, ateş hastalık döneminde biraz daha dikkatli olmak iyi olabilir. Genellikle ilk başlarda mı oluyor bu daha çok hızlı çıkış olduğuna göre daha çok başlangıç döneminde. Dönemi. Tabii. Evet. Evde bir derece bulundurulması evet. çok önemli değil mi? Evet. Bizim derece nerede duruyor? <gülüyor> <gülüyor> bu arada <gülüyor> dün akşam ateşime bakmak istedim. <gülüyor> Bulamadım. <gülüyor> Hmm. evde Neyse. derecenin dereceler, şimdi değil, derecelere geldik dereceyle ilgili de bir şey söylemek istiyorum ha. mümkünse evde ufak dijital dereceler çok basit eczanelerde satılan dijital dereceler var onları kullanmayı tercih etmekte yarar var çünkü eskiden biri söylenen o civa zehirlenmesi gerçekten çok ciddi bir şey olduğunu biliyoruz ve artık dijital onun yerini alabilecek termometrelerde olduğu için çocukların eline o termometrenin kırık bir termometrenin kaza sonucunda te te evet. şey yapabiliyor muydu değil mi? Yani, yani, koltuk altına koydun ya da ağzına öyle o tabi doğru ama ben küçükken hatırlıyorum yani civanın yani kırıldığını ve civa ile biz oynadığımızı hatırlıyorum evet. değil mi? Öyle ne güzel. ve çocuklar için çok ciddi bir tehlike o o nedenle e, yani hani tabi kullanılabilir kullanılmaz demiyorum ama onu çok kullanılıyorsa da çok dikkatli bu kullanmak dijital, lazım bu dijital termometreler çok pahalı mı? Yo çok oldukça ucuz şeyler. Yani öyle kulaktan ölçülen filan gibi şeyler değil. Yani makul fiyatları var. Bir de bu anmetler falan var ya. Çok hızlı ölçüyor. Anladım. Yani düzgün yerleştirmek bir... daha mı az önemli mesela çünkü bu termometrelerde? Yok yok düzgün yerleştirmek her zaman önemli. Yine Konu biraz dağılıyor belki ama çocuğun ateş ölçmek bence önemli bir şey. Çok yeni bir yerde ben de okudum. Rektal yani popodan, popodan ateş ölçmemeyi yani ölçmenin e, pek pek uygun olmadığı. Ne açıdan? Yani çok e, rahatsız edici e, olduğu. Hayır için rahatsız, rahatsız ediciliğinden değil e, şey olmadığı için çok e, güvenilir olmadığı için. Allah Allah. Söyleniyor. Koltuk altından ölçmek yine en yapılabilecek bir şey ama koltuk 6 aylık altından, bir bebekte de... Elinle tutmak, tabi yani. tabi elletmek. Koltuk altına silmek gerek önce, dereceyi düşürm, yani dereceyi Kuru, şeyini anlamında silmek ama değil mi? Evet. Bir şeyle temizleme anlamında değil. değil. Şimdi kurutmak. Çünkü alır onu. <gülüyor> yok yok, Kur, yani ter olmasın, saklık olmasın diye ve koltuk altına koyup bir üç ila dört dakika durmak lazım normal bir derecede. Üç dakika. Tabi yani gerçekten onu doğru okuyabilmek için tabi bu dönem çok uzun çocuklarla. Yani hele ki bir kırılabilecek bir cam işte cıvalı bir şey varsa elinizde tehlikeli olabiliyor. Kırmak açısından çok riski. Hmm. Onun yerine dijital termometreler birkaç saniye içinde en azından yakın bir şey veriyorlar, değer veriyorlar. Evet. Çok daha Ne kadar kullanılır. zamanda bir ölçmek faydalı? Ee, yani ateşi olduğunu düşündüklerinde bir kez bakılabilir. Yani ilaç verdikten bir İlaç veriliyorsa genellikle parasetamol tipi Hı -hı. bir şey verildi. Genellikle bir saat içinde düşmüş olur ama hiçbir zaman ciddi çok yani diyelim ne bileyim 40 derecelik bir ateşin 36.5'a 37'ye düşmesini de beklememek lazım. Yani 37.8'e e kadar düşer. Ee, tekrar ama 4 saat sonra çıkar. Bu da çok e, sorulan bir soru. Yani ateşini sürüyor? düşürüyoruz ama Yine çıkıyor bir anormallik mi var? ki zaten ateş zaten var biz orada geçici olarak bastırıyoruz ateşi ilaçla. O nedenle parasetamol türevi ilaçlar 4-6 saatli bir tekrarlanabilen ilaçlar. Yani ateş düşürücü asla çocuğu rahat ettirmek için hastalığı iyileştirmek için değil. verilen bir şey değil. Pek çok kullandığımız ilaç aslında birçok alanda hastalığın asıl süreci tedavi etmiyoruz. Hatta asıl süreci tedavi etmemek aslında e, da yararlı ve anlamlı. Çünkü vücudun e, dış etkenle mücadelesini kolaylaştırmak amacıyla yaptığımız hı hı. E, tedaviler yani bu yaptığımız tedavilerin büyük birini. Yani kendi öz kaynaklarını kullanmasını sağlamak hı hı. şekilde. Evet. Hı. İstersen bir müzik arası daha verelim. E, ver, Vermeyelim mi <gülüyor> verelim mi? <gülüyor> Şimdi bugün benim için seçtiğim parçalar olduğu için böyle hep şüpheyle bakıyorsun değil mi? Şimdi bak klasik müzik bir parçası getirdim. Koreli'nin e, e, Mi Majör Concerto Grossosu Opus 6 bölü 4 1. bölüm. Koreli'nin Concerto Grosso Mimajörü'nden bir birinci bölümü dinledik. 94.9 Güzel Günlerde çocuk büyükler için çocuk hayat bilgisi programı bu. Bir çocuğu büyütürken büyüklerin yaşayabilecekleri hakkında, her türlü yaşayabileceği tecrübe hakkında bir sohbet programı. Zaman zaman konuklarımızla zenginleşen, bizimle fakirleşen anlamına mı geliyor? Hayır. Değil tabii ki. <gülüyor> ee, elektronik posta adresimizi verelim ee, doktor et işareti güzel günler com doktor et işareti güzel günler com bir de aklıma bir şey geldi benim acaba şimdi nezlelerden bahsediyoruz ya hı hı. daha böyle evde yapılabilecek yani dinleyicilerimizden muhakkak duymuş olan ve bunu kullananlar vardır yani biz ıhlamur bal limondan bahsettik işte lahana ile işte yapılan bir takım herbal remedies yani daha basit işte, tavuk çorbasından bahsetmiştik Hı -hı, geçen, geçen sefer. sefer işte bazen anne sütü damlaları buruna mesela burun tıkanıklığını açmak için buna benzer acaba bize verilebileceği yani bize evet, yazmaya devam edin aslında birkaç tane Yöntemler geldi var mı? onların hepsi toplanınca onları kitap yapacağız Yok canım, <gülüyor> ondan değil ama yani ben merak ediyorum gerçekten bence çok enteresan ee, yollar oluyor eğer bu tip böyle bir hani e, evde basit şekilde bu tip hastalıkların tedavisinde yöntemler uygulayanlar varsa biz paylaşmalarını çok seviniriz. Tabii. Evet. Demin arada şeyi konuşuyorduk. Bu popodan ateş ölçümü meselesi. Bir de yine bu hani poposuna çocuğun bir termometre sokmanın rahatsız edici olabileceğinden pek çok hı hı. kişi rahatsız oluyor. Çünkü herkes kendisi aynı durumdan pek hoşlanmayacağı için yani çocuğun da rahatsız olabileceğini ama pek çok kişi acaba çocuğun cinsel yönelimini etkiler mi diye bana ciddi ciddi soran çok kişi olduğu için bunu burada söyleyeyim yani bu konuda çok ciddi yapılmış bir çalışma yok yani poposundan ateşi ölçülen çocuklar değişik yönelimlere giriyorlar mı diye ama sanmıyorum yani aynı şey hani bunun hani fitil verirsin de hı, bunun şurubu de, iğnesi evet. yok mu falan e, şeyi. E, sanırım o daha çok bizim e, bir hassasiyetimiz. E, hı hı. Sonuçta e, herhalde insanın cinsel yönelimi çok daha karmaşık hı hı. etkenler tarafından e, belirleniyor. Bir termometre ya da bir spozituvarın pek bir etkisi olduğu kanaatte değilim. Hani merak edenler belki oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki sen e, arada şeyine devam edelim demiştin. Yani sıkça görülen bir başka problem de kış aylarına girmemizle beraber yine viral genellikle olan ishalleri. ishallerin başlaması. Onları nasıl tedavi ederiz? Biraz onu konuşalım. Evde çünkü bütün bunların tedavisi aslında evde başlıyor, evde evet. bitiyor. Yani nezlenin de öyle, bu tip şeylerin problemlerinin de öyle, ishal gibi. Ama burada bugün yani bu programda ağırlıkla biz aslında 1 ile 2 yaş arasındaki dönemi şu ara işliyoruz önümüzdeki haftalar ve aylarda. Fakat bu dediğimiz şeylerin bir kısmı gerçekten her yaş çocuğa hatta anne babanın kendisine bile zaman zaman uygulayabileceği şeyler. Tabii. Ee, genellikle bu dönemde gördüğümüz ishaller yine viral ishaller oluyor. Ve gerçekten çok hızlı bulaşabilen virüsler, bir takım ishal virüsleri bunların başına rota, rotavirüs geliyor. Ve rotavirüs sonuçta bir virüs ve antibiyotik tedavisiyle bir yere varamadığımız bir hastalık ama... Gerçekten zaman zaman süründürebiliyor. Çünkü çok sıvı kaybına neden olabilir rotavirüs. Genellikle bir ateşle başlıyor. Ateş ve böyle iştahsızlık... Hafif bir ateşle başlar? Değişiyor. Yani ateş değişebilir çocuktan çocuğa. Yani herkesin aynı olmuyor Hı. ama genellikle bir ateş olur. Yani bir... Ateşlilik belli bireysel bir özellik. Nasıl hızlı ateşin hı hı. yükseldiği ya da yavaş yükseldiği. Yani tabii her hastalıkta farklı şekilde her her insanda biraz daha farklı belirtiler verebilir her mikrop. İlle de herkese aynı tıpkı aynı belirtiyi vermesi de gerekmiyor. Yani belirtinin değişik dozlarını daha doğrusu diyeyim. Ateşle başlıyor genellikle iştahsızlıkla ve genellikle başlangıcında kusma oluyor işte su içse çıkarır hale geliyor çocuklar ne oldu derken ishal başlıyor ve hastalığın ne olduğu ortaya çıkmış oluyor zaten yapılan dışkıda yapılan bir tetkikle de rotavirüs olup olmadığı tanısı konduktan sonra zaten antibiyotik tedavisini gerektirmeyen bir sorun olduğunu bildiğimiz için evde bunun işte tedavisini yapmaya başlıyoruz şimdi kusma olduğu kusma ve ateş olduğu için başlangıçta Çocuklar zaten pek fazla bir şey almak istemiyorlar. Ağızdan bir şey yiyecek durumda değiller çoğu. Evet. Bir de ateş var. E, ateşle de zaten <gülüyor> sıvı kaybı oluyor. E, bu arada zaten bağırsaklar büyük ihtimalle çok rahatsız. Yani çocuk belki kendisi söyleyebilse bağırsaklarının huzursuz olduğunu, karında ağrı, rahatsızlık olduğunu bile dile getirebilir. Çünkü kimisi karnım ağrıyor da der büyüdüklerinde. E, ardından ishal başlıyor. Yani düşünürsen tamamen sıvı kaybına yönelik bir hastalık. Ve ne alım yani zor. hastalığın asıl yıkıcı etkisi sıvı kaybı sebebiyle ortaya çıkıyor. Evet. Evet. Yani ishal ile ölüm bile değil mi daha çok? Bu Hı -hı. özellikle geri yoksul bölgelerde en sık insanların başına gelen. Çok e, tatsız bir şey tabii. Hiç ölmek yani. Sıvı... sıvı alamadığın için ölmek. Hı -hı. E, çok daha tabi başka bakteriyel mikroplar da var ishal yapan ee, ama bu dönemde en çok rota olduğu için ve çok sıvı kaybı yaptığı için rota üzerinde biraz daha yani bakterilerle ama, bile olsa diyelim ki atıyorum e, kolera bile olsa sıvı takviyesi yine gerekli bir şey Tabii sıvı takviyesi zaten çoğu bakteriyel hastalıkta da e, sa, yani sadece tek başına yaptığımız bir tedavi yani e, bazı bakteriler çıksa dahi duruma göre e, hastalığın formuna göre antibiyotik tedavisi yani, uygulanmıyor. Suyun yasaklandığı bir e, enfeksiyon hastalığı var mı su içmenin? Yok yok ama e, örneğin çok küçük bebeklerde e, tek başına özellikle ishal ve kusmayla sıvı kaybı varsa tek başına su da çok iyi bir şey değil. Çünkü kandaki elektrolit işte so, tuz, şeker falan o tip dengeleri bozduğu için e, su zehirlenmesi gibi yani gerçekten bir takım e, şeylerin tuzların çok azalmasıyla ...ciddi problemlere neden olabilir... ...o nedenle de daha dengeli sıvılar... ...vermeye çalışıyoruz... ...yani bir, bir miktar su alıyorsa çocuk ishalli ...ve işte kusuyor... ...sıvı kaybı var... ...burada önemli olan... E, ...mümkün olduğu kadar o sıvı kaybını... ...yerine koyabilmek... ...bunu yaparken de... ...sık sık ama az az sıvılar vermek lazım... ...ki mide, mide tolere edebilsin... E, ...ufak bir ile olabilir... ...kaşıklı olabilir biraz daha büyük çocukların işte özellikle yiyebilecekleri yani emebilecekleri hatta diyeyim buzlu sular olabilir buzlu meyve suları ile karıştırılmış ya da işte bir takım dengeli sularla karıştırılmış onu bile deneyebiliriz. Tamam yani buzlu bir şeyi yavaş yavaş emmek almasının emerek o şekilde sıvı almasının bir sakıncası olacağını çok kişi düşünebilir. Üşütmüş çocuğa Evet yani o onu, onu soruluyor hakikaten zaten üşütmüş çocuk şimdi bunu versek vermemiz şey olmaz mı ama sıvı vermiş oluyorsunuz ve çocuk onu daha kolay tolere edebiliyor. Yani emerek bir de aldığı için o zaten vücuda dahil oluşunda hı hı. vücut ısısına geliyor yani buzun erimesi için Tabii. belli bir ısıya gelmesi gerek vücuda giren sıvı sonuç olarak hı hı. buz olarak girmiyor vücut ısını ayarlanmış bir sıvı olarak görüyor. ağzımız üşüyebilir ağız üşütmesi diye de bir rahatsızlık yok zaten ağız kuruduğu için onu o hoşlarına da gidiyor çocukların evet. ee, işte sıvı yani en önemli şey sıvıyı vermek çocuklara bu dönemde peki sıvısın, sıvı kaybının derecesini nasıl anlayabiliriz özellikle idrar yaptıkları çıkardıkları idrar miktarı çok önemlidir normalde bezleri ağır ağır çıkarken kuru çıkmaya başlarsa ee, ve şiş Çocuğumuz şişini tutuyor diye sevinmeyelim. <gülüyor> yani gerçekten ciddi bir dehidratasyon a, o durumu olabilir. Yine ağzı çok kuruysa, yapış yapışsa gözleri çökmüş ve kuruysa hani sizlikle peki yani çocuk. Yani. Ama yani o sıvısız bırakmamaya çalışmak lazım. Çok kolay dehidrate edebilir bu hastalık. O nedenle sık sık az az e, zaman zaman su, zaman zaman işte bazı ağızdan rehidrasyon sıvıları denen içinde dengeli elektrolitleri, tuzu, şekeri işte bikarbonatı falan olan sıvılar var. Eczanelerde satılan. Tabi bunu yine doktorla konuşarak yapmak lazım ama e, belli oranlarda işte o sıvıdan, belli olan oranlardan su, belli olan... Doktorla konuşmanın yararı ne olur burada? Onu belki vurgulamazsak. Çünkü insanlar e, yani doktor da aynı şeyi tavsiye edecekse hı hı. doktorla Şimdi konuşmak, bir kere... yani doktora gözükmenin yararı Do Bir kere durumun, yani bir kere dehidratasyonun var olup olmadığının bilinmesi lazım ki bunu yine en iyiyse bir doktor anlaşılacak muayene veya var. soruyla yani ben doktora bildirilmesi derken ille de görmesi belki gerekmeyebilir ama bilmesinde yani daimi ama. takip eden bir doktorsa görmesi de yani haberleşerek bazı şeyler olabiliyor ama ee, işte 3 yılda bir gördüğüm bir hastaya telefonla muayene değil mi? Yok tabi doğru yani takip edilen kişi yani, ne durumda olduğunu ilginiz, bildiğin durum... genel durumunu bildiğin birisi için tabii, uygulanabilecek bir şey doğru. Ee, bir kere birincisi yani durumun ağırlığını bir kere değerlendirmek ikincisi durumun daha başka mikrobik işte paraziter veya daha ağır işte tifo ya da benzeri bir şeyle rotanın yani. ayrımını ya da viral bir şeyin ayrımını yapabilmek e, açısından önemli tabii bir de öneriler açısından önemli zaman zaman kültür ve tetkikler de gerektiği için onların da yapılması açısından doktorla görüşmek lazım e, sıvı yanında tabii bir miktar çocuk tolere ediyorsa katı gıdaların da rahatlıkla verilebileceğini düşünüyorum ama her zaman çocuklar o dönemde tercih etmiyorlar katı gıdaları ee, aslında bu konuda da çok şeyler var ee, çok fikir ayrılıkları var yani bir grup kesinlikle diyetin ishal diyeti diye bir şey yapmanın gerekmediğini düşünüyor hı hı. Ee, Amerika'da yayıldaki yoğun bakım hocalarından biliyorum yani onlar ishal yani kesinlikle normal neyse diyeti ishali geçtiği yani sıvı tedavisi çıktığı anda geçme taraftarıydı fakat bu çok pratikte uygulamadığımız bir şey yani en azından insanlar ya bir diyet de yapalım diyor değil mi? Yani zaten e, o anda zaten yağlı filan şeyleri yiyemiyorsun. dinlendirelim. Normal e, gıdaları e, biraz daha tutucu, biraz potasyum açısından yüksek gıdaları tercih etmek aslında ne kadar potasyum açısından zengin? Pot, patates, muz bunlar potasyum açısından zengin gıdalar. Hı hı. Domates nasıl? E, domates pek tercih ne? edilmez e, şeyde yani insanda. Başlık problemi. Pirinç, yoğurt. Yoğurt probiyotik etkileri nedeniyle. De yoğurt patates ee, neydi öbürü? Makarna kuru makarna muz. Muz. Ya ile çorbasını sab bizde çok yapılır ya, İsrail'de. Ya yani. nedir? Ya şey? Ya, pek vermemekte yarar var. Ya Emil'i daha ee, da evet. zorlaştırdığı için. Hı -hı. Ee, ama şunu da unutmamak lazım yani tolere ettiği andan itibaren normal gıdalara geçmek lazım. Çünkü bu sefer ishalelerin sonrasında kabızlık sorunu olabiliyor. Hı -hı. Uzun süre böyle çok katı yapan diyet yedikten sonra çocuklarda bazen aniden kabızlık sorunu ortaya çıkabiliyor. Ama en önemlisi ishalde yine ellerin çok çok iyi yıkanması özellikle yuvalarda çok kolay bulaşıyor. Yani okul ortamlarında çok kolay bulaşabilen bir şey rota. ...havluların ayrı tutulması... ...ellerin iyi temizlenmesi... ...önemli... Ee, ...ve yani... ...sıvısız kalmamasına da dikkat etmek lazım... ...biz iki çocuğumuzla da yaşadık bunu... ...birincisini ben hatırlıyorum... ...şırıngayla onu kurtarmıştık biz... ...şırıngayla ağzından yavaş yavaş sıvı vererek... ...yani kolay bir iş değil ağızdan... ...rehidrate etmek... E, ...ağırsa eğer ishal ama gerçekten Oğlanda, yine de başarılı olunabilir. Oğlan serumu takmak serumu, zorunda evet, kaldık. Takmak zorunda kalmıştık. O nedenle, yani bir sonraki basamakta da, e, damar yolundan sıvı desteği. Yani. Ama şunu da gerçekten yani o dönemde e, çok rota olan bir yerde bulunmuştuk hatırlarsın. Bir, bir hastane, hastane ortamında bulunmuştuk. Ve yan, yan yatakta bir rota virüsü bir çocuk vardı. Yani ne kadar kolay geçtiğini yani anlatmak Yani o çocuğu büyük bunu. ihtimalle ellemiş olan birisinin ya da, bir hemşire bize solunum çeyi verdi, evet. tedavisi vermişti. O nedenle özellikle tabi tıbbi personel, öğretmenler, e, çocuklarla Temizlik ilgilenen personeli. herkesin çok çok dikkatli olması lazım el yıkama konusunda ve bunun tedavisi el yıkama ve ele el değilen yerlere e, yerlerin düzgün Dizemfik temizlenmesi. Tediniz. Geçen hafta söylediğin bir şeyi ben hatırlıyorum. Yani e, mesela yuvalardaki oyuncakların temiz olması, temiz Hı -hı. tutulması. Yani şu efendim ayak ayaklara poşet giydirerek e, sokmanın Hı -hı iyi niyetli ama biraz daha gösterişe yönelik bir şey oldu. Aslında gerçek anlamda pratik değeri çok daha sınırlı. Hani halılar kirlenmesin çamurla ayakkabılarla diye çok bence Hı -hı. uygulanan bir yöntem diye algılıyorum ben onu. Oysa el temizliği ve elle dokunulan şeylerin temizliği. Evet. Yani mesela yere oturmak, yere oturmak bir kirlilik yaratıcı bir şey değil başlı yani o başına. O niselerini yıkadıktan sonra sorun yok yani aha, zaten. Aha. Pek çok şey, ama yere oturma sonra. falan derler ya. Diğer yandan elini başka biriyle tokalaşmak, bir yere e, başka bir e, mikroplu bir elin değdiği bir oyuncu e, ellemek bu gibi şeyler e, bence rahatsız edici. Bir edecek. de el yıkamak onu da yine kısaca söyleyeyim 20 saniye kadar eli köpürterek yani sabunu yıkamak suyun lazım. Tutmak değil. Evet. Evet. Bu, şurada Cüneyt Bey teknik taraftan bize e, zamanı gösteriyor. Herhalde <gülüyor> e, parçamızı çalarak bitireceğiz belki de. Böyle yavaşça, fade ederek falan. <gülüyor> e, doktor et işaretiguzelgünler.com e posta adresimiz doktor et işaretiguzelgünler.com Sizden gelen katkı ve eleştiriler bize çok yardımcı oluyor. E, lütfen bu desteği bizden esirgemeyin. Güzel Genellikle günler cevaplamaya da çalışıyoruz. Bireysel cevap da yazıyoruz. Ee, Şöyle yazıyor hani. <gülüyor> Burada Çünkü onları tekrar dile getirmek tekrar olacağı için <gülüyor> pek konuyu programa taşımıyoruz. Ee, Büyükler yani. için çocukla hayat bilgisi programının bugün sonuna geldik. Son, sonu da bizim için Carol King yapacak You got a friend. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güzel günler. Hazırlayıp sunanlar Şule Yazgan, Yankı Yazgan.